Radya dinleyici destek projesi özel yayını. 20. Radyo Şenliği Lenden Hayat Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını devam Ali özel kaydını da duyduk en son. Ayvalık'tan güzel e, tınılar başladı sevgili dostumuz. Evet memleketten benim için kendim için konuşuyorum. Çok çok teşekkür ederim ona. Bu sırada dinleyici destek hattımız hatlarımızın birini de meşgul eden siz sevgili dinleyicimize de ekstradan teşekkür etmek isteriz. Evet 20. Radyo Şenli devam ediyor. Desteklerinizi isteyebileceğimiz son dakikalar içerisindeyiz. Ee, 182. 182. Güzel. Evet, 200'e bu... doğru hızla ilerliyoruz. 150 bugünkü destek masamız. 250 de olur belki. Önce 200'ü hedefleyelim. Tamam. 18 destekçiyim. Tamam. Ercüment, hoş, geldin bu arada. hoş bulduk. Ercüment, hoş bulduk. Gülçay. Elcuman ile beraberiz evet. evet. Ee, ne mutlu bana. Ee, şey yapalım isterseniz bu şarkının künyesini kısaca açayım. Lütfen. Bu yani bu yıl başında kurulan bir ansambul. E, Babil ansambul. Dinlediğimiz şarkıda bir Endülüs halk şarkısıydı. Lamabada yedesenna. Düzenlemesi Muammer Ketencoğlu'na ait. E, bu kayıtta akordiyon çaldı Muammer. Vokallerde e, Aslı Duran ve Ezgi Gürsel var. E, işte gitarda Mustafa Kemal Özgül, Udda Erdem Şentürk, trompette Umur Meriç Öztürk vardı. E, Vurmalılarda da Şakir, Ozan uygun yer aldı. Adam Müzik Stüdyosu'nda kaydedilen bir e, endüstri halk <gülüyor> şarkısıydı. Hatta pazartesi günü bu grubu yani yarın 13'te canlı yayında konuk edeceğim üç arkadaşımız. İşte böyle yani mesela bir Fikret Karaka'ya ilk defa bir arşivden taze çıkarılmış ilk defa çalınan bir parçayı çalmamıza izin Bu şarkı da ilk verdi. kez bir radyoda bu... çalınıyor tabii. Evet, Öyle mi? Tabii, tabii. o da işte böyle ilkler de var. Evet. Ve arşivle pek bir övünüyoruz dinleyicilerimiz adına da onun da tam bir Örneği göstergesi oldu. örneği oldu. Evet, Babil'den sonra yarın. Yarın 13'te e, Babil Ensemble 3 müzisyen de e, şarkılarıyla konuk olacak. radyoyu. Babil Ansemble, Babil'den sonra Babil'den kardeş sonra kuruluşu diyelim. Evet, bir program, radyo programı ve bir grup adaş evet, kardeş aynı, aynı zamanda. Aynı, Çok teşekkürler bu güzel e, premier için diyelim. 20. Ben. radyo şenliğine özel e, evet Desteklerini isteyeceğiz. Senden duyalım istersen. Ee, şöyle düşen. yani bu hani 57. yayın döneminin sloganı şeydi. Bir var olma stratejisi olarak cesaret. Evet. Ve belki onun yanına bir de şey ekleyebiliriz. Yani bir var olma stratejisi olarak cesaret ve dayanışma. Çünkü hakikaten dayanışma yaşatıyor çoğu zaman değil mi? Evet. Ee, yani bu pandemiyle birlikte özellikle müzisyenlerin yaşadığı sorunlar vardı. Ve o dönem sevgili Muammer'le bir online konser yapmıştık 50 müzisyen katılmıştı ve Açık Radyo evet. yanımızdaydı o etkinlikte de ee, şimdi dayanışma Açık Radyo'nun dayanışmaya her zaman her zamankinden daha fazla ihtiyacı var ee, isterseniz numarayı ben bir tekrarlayayım Lütfen. değil mi ee, şöyle Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını 20. Radyo Şenliği ee, bu akşam sona eriyor ve e, Desteklerinize gerçekten ihtiyacımız var. Bunun için alan kodu 0212-343-4141'i arayabilirsiniz. Ya da açık Com.tr adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Aslında bu akşam bitecek bu dayanışma ama ben şöyle düşünüyorum. Yani 365 gün 24 saat destek olmak mümkün radyoya. Tabii ki. Çeşitli yöntemlerle. Tabii yine yani en azından web sitemize girip oradaki destek olmak istiyorum butonu her zaman... ...çalışır halde... Şüphesiz, istiyorum... ...zaten bunun böyle olacağını da hiç şüphemiz yok... ...yıllardır Açık Radyo Dinleyicisi... ...Açık Radyocuları hiç şaşırtmadı... ...desteyi evet, her evet. zaman ama gördük... ...ama başka var mı kaynağımız... ...yani onlar ve bizler gönüllü programcılar... ...kurucular... ...dünyada herhalde örneği... ...çok evet, az işte çalmaya çal, başladı... ...ilk harika. telefon çalmaya başladı... ...evet 186... ...bugünkü destek sayımız. Ama. Ee, şu, şu an, an, şu an 86 ama kısa sürede 200 olmasını bekliyoruz Galiba, doğru. 14, 14 var şimdi bu telefonda olursa 13 evet. Ercüment'in de söylediği gibi aslında açıklar ve dinleyici destek projesi e, daimi bir proje e, yani bir tür kampanya gibi Tabii. hep devam eden bir proje ama bu 9 gün 99 saat, saat bizim yapıyoruz. bir araya gelişimiz Değil. manasına geliyor ee, bir de tabi çok da karartmayalım ama bu kadar belirsizlik içerisinde hı. biz de hani bu dokuz günü bitirdiğimizde bu seneyi önümüzdeki ayları biraz daha tabii ferah e, hep planlayarak geçirebil geçirebilmemizi de sağlayacak onu da belirtmek Mutlaka. lazım. Mutlaka. O yüzden çok önemli ee, önümüzdeki yarım saat bir saat belli de olmaz özel yeni sürprizleri olur belki bir buçuk saat içerisinde hı hı. bize desteğinizi ulaştırmanız çok e, Harika. önemli Harika. olacak. Evet geleceğine de eminiz. Şarkılarla istersen eşlik Olur. edelim. Bu Şimdi şey dinleyelim mi Meksika'dan aynı zamanda bir radyo programcısı olan bir müzisyen var. Ben nasıl tanıdım onu? Ee, geçen yıl e, Karayip Denizi'nde Bahamalar'da yaşayan bir denizci arkadaşımı konuk ettim iki hafta üst üste. Fahrettin Kaptan. Onun eşi Sandra bu şarkıları söylüyordu. Muhabbet ederken o dedi. Yani Natalia Lafourcade var. Meksikalı şarkıcı. Ama aynı zamanda radyo programcısıymış. Şimdi ondan isterseniz bir şarkı dinleyelim mi? Tu si sabes querer mi? Yani şey beni nasıl seveceğini biliyorsun. Çok doğru. 0 2 alan koduyla 343-41-41. México es una voz colectiva.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 Evet, Açık Radyo Dinleyici Destek projesi özel yayına sürüyor 20. Radyo Şenliği Ercüment çayda bizim için seçtiği parçaları çalıyor. Bunları dinlerken ama kulaklarımız telefonlarda şimdi bir hattın dolu olduğunu görüyorum. 186 sayısını 200'e doğru ulaştırmak üzere. Gayret bekliyoruz lütfen efendim. Evet çok da zaman yok. 7 hat e, müsait. Evet, Hızlıca liste. bunları dolduralım ki 186 200'e tamam e, olsun. Numarayı söyleyelim mi? Söyleyelim. 0212 343 41 41. 41. Taglia la dinliyoruz. Meksikalı şarkıcı ve aynı zamanda radyo programcısı eh Tosi Chavez mi? Yani beni nasıl seveceğini biliyorsun diyor şarkısında. Beni nasıl seveceğini biliyorsun. <gülüyor> evet, bizi nasıl seveceğini <gülüyor> biliyoruz. <gülüyor> <İçilerimiz> de biliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Destek olarak o yol, bu bu bağlamda numarayı söylesek Lütfen. mi? Söyleyelim 0 812 alan koduyla 343 41 41, 41. 41. Ma si yo no me conozco ¿cómo saber quién me estima? Al verme al espejo para mí no quedan dudas, el corazón se excita porque sabe lo que busca, el amor que merezco existe, lo estoy viviendo, cuando lo comparto crece con el universo, si tomo rostro y nombre decidimos estar cerca, es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas.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 Evet, Babil'den sonra programının yapımcısı, sevgili dostumuz Ercümer ile birlikte canlı yayındayız. Ee, az evvel de konuştuk, Sedin Sümbürtepe'de yayındayken, o da Arapça çalıp söyledi. O yayında da belirtmiştim, evet. sabah e, benim kendiliğinden yine doğaçtığım organik bir şekilde çok dilleli üzerine radyonun ilginç fenomenler oldu. Sabah Ömer Bey hatırlarsanız ilk girdiğimiz canlı performansta e, bir Kerkük türküsünün ağz ağzıyla, ağzıyla evet. e, söylendiği bir icra <Gülüyor> gerçekleşti. Gerçledim. Sonra e, notlarım şu an yanımda değil ama asa türkçesi ne bildiğimiz bir türkünün Ladino versiyonunu hep birlikte Hakan'dan dinledik. Kralim Hakan sevenden dinledik. çok güzeldi. Yani. Evet çok evet. çok da güzeldi gerçekten. E, az evvelki arapça performansının ardından şimdi Ercüment'in çok dilli halini. Babil'den sonra biraz böyle bir şey galiba Tabii tabii aynen öyle yani. Hani Babil bu, Kulesi zaten. Tabii yani bizi din, dünyanın din, dört bir tarafına yaymışlar ama ortak önce, dilimiz müzik. müzik Espiri bu aslında. Yani Bunun yani. üzerinden devam ediyor Babil'den sonra. Evet ve bütün bunların çalınış ve konuşulması da son derece ilginçtir bu şenlik sırasında. Evet. İşte Maraş'tan. Kimi zaman hava havalimanından, kimi zaman konteyner sitesinden Eraslan. Kimi zaman bir spor salonundaki hakem odasından. <gülüyor> evet, aynen öyle. Ayrılıktan şeyde. gidiyordu, bilmem her taraftan. Böylesine ilginç bir şey. Ben şeye benzetiyorum, bizim aslında açık radyoyu, yani çok dilli, çok renkli bir cümbüş programcıları bakınca yani, değil mi? Dünyanın bütün renkleri var. O an bir koro gibi, hani... Koro'da nasıl ki diğer sesleri dinleyip e, kendi sesini kontrol ediyorsun. Aslında biz programcılar da birbirimizi dinleyerek e, yol alıyoruz. Evet. Tabii maestromuz var Ömer abi sağ olsun. Evet, ve tabii ekibi e, Didem, sevgili İlksen, sen ve diğer arkadaşlarımız ama... E, yani ben kakaponi yok, çok seslilik var ama bir uyum içinde o yüzden 28 yıldır varız ve tabi dinleyicilerimizin desteği evet ve 20 yıldır da dinleyicilerin desteği evet, de yine yine numarayı? De, vurgulamak de. lazım hmm. numarayı da vurgulayalım aslında 20 yıldır bağımsız süren bu e, bu yayının bağımsız yayını 20 yıldır dinleyicilerin desteği de sürdürdüğünü de vurgulayalım az evet ki e, telefon sesi de bir desteği dönüşmüş son sayımızın da 187 olduğunu ben söyleyeyim hmm, yetmez yetmez Hiç, 13. yetmez bir şarkı daha mı çalsak ne çalsak ne dinleyelim? Ya şey var bu m, e, aslında bu m, Yorgo Zabetas şarkısı da getirmiştim ama Didem dedi ki bugün çaldık şey yapalım bence bu İngiliz anarşist rock grubu var şey punk grubu e, bizim hani şey Bandistan'ın İngiliz versiyonu hı hı. E, Chamba Bamba onlardan bir Bella Ciao. Dinleyebiliriz bence evet, ben... Ama numarayı tekrarlayalım bence evet, Bu arada Eras'ta'nın uçağı da inişe geçmiş Onu da haberini aldık öyle mi? Birazdan o da yayına katılacak Sıkaya. Yayına katıldığında keşke 200 diyebilsek kendisi ya evet, yani. evet evet iyi olur Belli Şimdi... belki Evet faydalı ateş <gülüyor> <diyebilir>. öyle umuyoruz <gülüyor> Ve bekliyoruz destekçenizi Evet hala 187 Görüyoruz ve şimdilik <gülüyor> Bütün hatlarımız da serbest Evet, son dakikalarındayız. Son burayı 0-212-343-41-41. ...bir ikonun kızardığını görüyoruz. Bir dinleyicimiz o, geldi evet. 6 hat daha... ...hatta 7 hattımız daha var. Hepsini evet. doldurabiliriz. 343. Evet, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Karşılığını bulduğu gibi... ...en azından bir dinleyicimiz için... ...kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. 343. 343. 41, 41. dediğiniz <gülüyor> destek artık. <adam. gülüyor> Her gelmeye başladı, çok heyecanlıyız. Evet, bir ikinci destek de şu an gerçekleşiyor. Birazdan telefon sesi olarak duyacağız ona çok çok teşekkür ediyoruz şu dakika. Babilden sonra programının repertuarına cevap veren yani Bela desteklerine. Çavdalan, dinliyoruz çok bir şey. Evet sesini de duyduk işte. Çok teşekkür ediyoruz altı attığımızın boş olduğunu hayır. Şu an Hı. beş attığımız. Üç dinleyici şu anda destekliyor. Hat. Evet. Hepsini doldurabilirsiniz. Doldurabiliriz. 187 sayımız bugün içinde 200'e ulaşmayı hedefliyoruz. Ee, şu an 6 at çünkü bir dinleyicimiz desteğini gerçekleştirdi. Müsait duruyor. Hadi lütfen arayın 0212 alan koduyla 343 41 41. Beş boşalt. Evet, Beş boşalt. ben de çok seviyorum böyle söylemeyi. 20. Radyo Şenliği'nin son dakikalarında destekçilerimiz buradayız dediler. Evet. Kapamaya çok yakınız. Ee, şey Sözleri de anda... duyuyorsunuz telefonlar... ama çok atmalıyız, telefonlar evet. yağıyor. Hı -hı. Ama Beş Boşat'ın beşini de doldurmamızı rica ediyoruz. Evet, kapamak üzere 20. Radyo Şenliği'nin desteklerinizi bekliyoruz. Sanırım bir parça daha çalabileceğiz ee, tamam. aldığımız... E, şey öyle yönlendirme... öyle dedi senden de İspanyol flamenco şarkıcısı var, Argentino. Hı hı. E, bu 2019'da e, Küba'da e, Havana'da Restorante Vitola'da e, oran orkestrasıyla bir canlı kayıt yapıyor ve hı hı. bu yaklaşık 15 milyon kez izleniyor bu video ve onun üzerine ne 15 milyon 15 milyon, mu? milyon evet evet. ne diyorsun? Ee, sonra İspanya'ya dönüşte bunu bir video olarak yayınlıyorlar. İşte son Kuba grubu bir de Eliades Des Ochoa'nın eee şarkı İdiliyor. Saf aşk. Alberto Amadeo Rivera. Şimdi isterseniz onu dinleyelim. Evet hala 5 boş hat halindeyiz. Evet B15. Şey belki de izlenende 15 destek de istemek. Getirirler dernek. radyoya doğru yürüyordur Arkadaşlar evet, arkada. Belki de. Belki de. Olabilir. Şu anda boşatta yani, boş hatta indiğini söyleyelim. Dört, evet. Bir, evet sadece dörde <gülüyor> indi. B <gülüyor> devam ediyor. Büyük bir evet. hızla çok mutlu oluyoruz. Çok çok teşekkür evet. ederiz. O zaman da Argentino'dan dinliyoruz Arne. arkadaşlarından eee İdilio Aşk. E, destek attı. Bekliyoruz desteklerinizi. 012 343, 343 43, 41 45. <gülüyor> Se mi agota ya la paciencia por ti esperando, se me agota ya la paciencia por ti esperando. A veces yo te del día, y que siempre llegar la noche, y cuando venga la aurora llena de goce. se fundan en una sola tu alma y la mía vaso boş hat raja Evet ve son dakikalar saat hmm. 19.49 birazdan e, kapayacağız. Yeni cira son dakikalar içerisindeyiz. Gerçekten en son 187 kişi demiştik. Ama 30. o sayı yükselmiş olması lazım. 200 evet. oldu mu emin değilim bence ben de değilim. kim bir ben de düşerse. bitmesine daha var ama ya olur. ne hadi yani o zaman dinleyici destek attığını hatırlatalım. Tamam 0212 343 41 41, 41. 41. Son 10 dakika. Evet, son Hı -hı. 10 dakika bu coşkulu Arjantinoy dinliyoruz. İyiyim, devam, devam. Hı -hı. Evet sizden de geliyor. İki. Şu anda iki attım. Evet az evvelki destekçilerimiz, dinleyicilerimiz evet, desteklerini gerçekleştirdi. Evet <gülüyor> şu an 5, e, hala 6 boş hat var. E, müsait atlıyoruz. Boş hat Hı -hı. demek doğru değil Hı -hı. belki. Evet, Son 10 dakika içerisindeyiz. Bugün içindeki 100 hedefliyoruz şu anda. Bir an önce desteğinizi bekliyoruz. Hı -hı. Kapanmak üzere 20. Radyo Şenliği. Ee, evet hızla doldu Hatlar no, Şu an doluyor, sadece 4 doluyor. boş hat kaldı. Çok çok, çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi duyup, çok, çok. duyup çok, çok. arayanlara. Hattımız 0212 alan koduyla. son 9 dakika içindeyiz. 0212 343 41 41 42. Evet devam ediyor. Hızla bütün telefonlar çalıyor. Dukanlar kızarıyor. Belki de bütün hatları birden Eraslan burada yok Henüz Gözleri yaşarır demek. 3 boş hattımız var sadece. 5 dinleyici desteğini <gülüyor> şu anda radyoya aktarıyor. 0812 <gülüyor> alan kodu <Kudili> 343 43 41, <gülüyor> 41 dinleyici destek hattımız. Hemen aramanızı Hepsi rica ediyoruz. doldurursanız ondan sonra da Eraslan'a bırakmadan için bize web hattımızı şeyimiz söyleyebiliriz. acaba.com.tr ama Şimdilik hamperi <gülüyor> doldurmanızı rica ediyoruz. Evet. Çok güzel gelişiyor. Son 8 dakika içerisindeyiz. 8 dakika. 20. radyoşenliyim. Bitmek bir, üzere bir şarkı daha var aslında. E. Onu da getirdim ama çok iyi olur, yok. Şimdi. Onu dinleyeceğiz. Tabii. Öyle canım. mi? Tamam. Dinleyeceğiz. tamam. 10 dakikayı bu coşkulu şarkılarla şey, doldurmak. E, çok iyi. Şey, George zambetas Aslında bugün çalmış değil ama ben bir kez daha. iki boşaltımız kaldı Öyle şu Bir var geldim. Hatta o, bir boşalttığımız boşalt. kaldı Tamamen Şimdi bitirmek üzeresiniz yani süper boş da demiyoruz peki meşgul Evet, yani, Ercüment sen istersen parça nons et Şöyle non diye. E, bu Zambetas diye Bir Rebetiko e, Buzuki ustası e, Yunan Buzuki ustası Hı -hı. onun bir bestesi e, Manolis Mitsias Söyleyecek hatta şarkının başında e, Zambetasla Manolis e, Konuşuyorlar Paslaşıyorlar Hı -hı. Şöyle şarkı e, Yunanistan'dan Anadolu'ya yol alan bir Teknenin e, güvertesinde Şöyle diyor şarkı e, zamanlar değiştiğinde havalar karardığında yeniden doğuşun teknesine e, biniyorum. Yelkeni Çiçenis kullanıyor. Zamvetas Buzuki çalıyor. Vanvakaris küreklerde. FTP'ye yüreklerde. Müthiş, müthiş. Ya. Evet son Bir yedi dakika Ege içerisinde yedi bu dakika güzel şarkı. Tamamen doğması da an meselesi yani. Biraz heyecanlıyız. Belki üst üste de konuşuyoruzdur. Onun için de özür dileriz zaman evet. gerçekten Yok. son altı buçuk dakika içerisindeyiz. <gülüyor> yani. Yani sonradan hepsini e, İki bize var. çalacak üzerine hiç konuşma olmadan. İki boşaltımız Onları da doldurursanız hemen şeye geçeceğiz. Açık radyo. Numarayı söyleyelim. Numarayı söyleyeyim 0212 alan koduyla. 343, 343 41 41, 41. 41. Yuruzan lá sunique ri que as companhas uni urani veno crucifar pobres estava por aqui pisam Yerkenler Fora arkadaşlar. Evet öyle gözüküyor. Son dakikalar içerisindeyiz. Son 5 dakika içerisindeyiz. Az evvel dizileri arayan destekçilerimizin bir kısmını desteklerini gerçekleştirdiler. 4 hattımızın boş olduğunu görüyoruz. Sadece 5 dakikamız kaldığını Devam söyleyelim. Çın telefonlarımızda. Heyecan içindeyiz. Evet 20. Radyo evet, Şenliği'ne. Şimdi bir daha geliyor 20. Radyo Şenliği. Böyle neşeli forayla Yelkenler forayla tamamlanabilir ama Bu size de bağlı yelkenlerimizi Doldurmak. O rüzgarınıza çok ihtiyacımız var. da Yokken ben Eraslanlık yapayım biraz Lütfen e, Dinleyici destek hattında hatırlatalım o zaman Eraslanlık kabiliğinden 0212 alan koduyla 343, 343 41 41 <gülüyor> Ο Τσιτσάνης στα πανιά και ο ζανδε, και ο Ζανβέτας στην παινιά Βαμβακάρι στο κουπί και η ευτυχία, ευτυχία στην ψυχή Evet şimdi bir ikonun daha kızardığını da görmekteyiz. Üç hat dolu şu anda. Çok iyi. Çok güzel. Harika, harika. Onların hepsine çok teşekkür ederiz. Bu, işler, bu devam ediyor. Yani şöyle. Ora... Aynen Yorgo Zambetas şarkısı Manolis Midsias e, söylüyordu. E, sözleri şöyle ben bir daha tekrarlamak istiyorum Lütfen izninizle. E, zamanlar değiştiğinde havalar karardığında yeniden doğuşun teknesine biniyorum. Yelkeni Çiçenis kullanıyor. Zambetas Buzuki çalıyor. Van Vakaris küreklerde. FTP'ye yüreklerde. Süper harika. Evet resmi rakamlara göre dinleyici desteği. E, sayımız 189. Yani. En az evet formlar işleniyor. Eminim zaten ilerleyeceğine e, duymuyoruz rejim asası. E, tamam, dolayısıyla 200. 200 olmadan da bizi buradan çıkarmayacaklarımda şu anda. Bilal kapıyı kilitledi üstümüze oğlan. <gülüyor> <gülüyor> e, ama 3 hattımız dolu. Ne mutlu kim? 3 mu? Yerkenler arkadaşlarımız. Bizi buradan çıkartmıyorlar. Evet 5 hat müsait. Son dakikalar içerisindeyiz. Son birkaç dakika. Muhteşem müziklerini evet. 200'e kadar bekliyoruz. Dünyanın her bir dilinden geliyorlar. söylüyorlar Ama sizin de desteklerinizi bekliyoruz efendim. Evet. 0212 yalan koduyla. 343. 43. 41. 41. 41. Söyleyeceğim ama inanmayacaksınız. Özgürle çok yakınız. Kaç olmuş? <gülüyor> 197 Hadi, olmuş. Üç kişi mi lazım? Sadece üç kişi lazım. Süremizin içinde şey yapıyoruz. Yelkenler fora fora fora. Hadi. ...hatların evet. tamamını doldurmamız lazım. Evet. Son 2 dakika ama 3 kişiyi bekliyoruz bu 2 dakika içerisinde 20. radyo şenliğine çok güzel bir final oluyor sayenizde. Eğer henüz radyo desteğinizi gerçekleştirmediyseniz çok az Şimdi zaman kaldı. Şimdi tam zaman tam zamanı. Evet 812 alan koduyla 3 dinleyicimizi bekliyoruz. Destek attığımızla RİN diye 343 41 41 41. Evet, müthiş bir şarkıydı ya abi, evet. Gerçekten evet Yelkenlerimiz epey bir doldu rüzgarıyla <gülüyor> Şimdi Domna Sami'ye geçiyoruz Bir parça Çok daha güzel. var ee, Eheya Panaya Dinleyeceğiz hmm. birlikte Evet onu dinlerken de ellerinizi evet. Lütfen destek düğmesinden çekmeyin Telefonunuzdan ve numara 0312 alan koduyla ona geçmeden bir kere daha atalım 197 hmm. kişi fakatdan evet, 3 kişi... kişi lazım. Evet. lazım hmm. ama fazla <gülüyor> da itiraz etmeyiz. Evet şu an e, az evvel telefon sesiyle <gülüyor> duydunuz destekçilerimiz desteklerini gerçekleştirdi... ve bütün atlarımız müsait. Hadi finali hep birlikte yapalım. Hadi. Güzel bir final Hepsini 1'den dolduralım şimdi ve bu 200'ü aşmayalım. Evet 20. Radyo Şenliği bitmek üzere bir dinleyicimiz de şu an iki dinleyicimiz de hatta şu an çok arda, arda telefonla çağırmak üzere santrale dahil evet, birazdan evet, evet, evet, evet. sadece bir kişi bekliyoruz iki yüze ee, e varabilmek için ama Hı -hı. daha da ıı, hiçbir sakıncası yok ömer evet, evet, hiç, hiç itiraz etmeyiz hiç itiraz etmeyiz haydi ee, da sizi bekliyordur zaten eminim uçak indi ama ulaşamıyoruz bugün böyle bir her an her yerden yayın yapmayı da başardık yani son zamanlarda. Gerilir radyosu diyorum <gülüyor> ya abi. Maalesef <gülüyor> her koşulda yayın sürüyor. Her koşulda sürüyor. yayın sürüyor. Telefonlarda durmak bilmiyor. Bu çok Hı. coşku verici bir şey. Evet bir kez daha telefonlarımızı <gülüyor> ne dinliyorduk. Evet ne dinliyoruz? donnasam yudanı Udan eh, yapana ya dinleyeceğiz. Sıfır kiz koduyla 343 41 41, 41. 41. ...199 arkadaşlar... ...harika... <gülüyor> ...çok güzel, var. çok teşekkür ediyoruz... Ya. ...daha parça da Hı. devam ediyor... Evet ...daha parça devam ediyor, hala dinleyici destek... ...Hilmeci Radyoşenliği ha. de devam ediyor demek bu bu parça... ...Panayır da devam ediyor... ...Şarkıda ya. panayır ait zaten... ...evet... E, ...bu parça eşliğinde... Bineci destek yerini evet. kapamak üzereyiz. Çalıyor değil mi terapi? Evet ama Çalıyor halen desteklerinizi mi? bekliyoruz. Hiç destek görüyorum şimdi ama çok iyi. Daha evet, beş, bir, bir destekçimizi resmi daha... rakamları göre, göre bekliyoruz ve beş hattımız hmm. bunun için müsait dediğimiz bugün. Müsait müs bekliyoruz. Panayır şarkısı değil mi bu? Ee, evet evet İstanbul'un eski geleneklerinde bu sadayla hatırlamış oluyoruz. Kadim içinde gelenekler. Evet. Bolca e, İstanbul mahallesi geçen Galata, Peran. Tatavlak. Evet Genti kule Acaba hangi kule? Çok çıkaramadım ama Tarabya, Tatavla, Nikori. Evet. Topane yok mu? Ee, vardır bir <gülüyor> elinde illaki. Spre Çok çok üstünün. Evet harika. Dinleyici destek attı. Spre alan koduyla 343. 41. 41. 41. Şu 40 saniyesi. Ee, 40 saniye. 29 saniye etmek üzere hemen. Hadi bir telefonla. Evet. Haydi telefon telefon telefon. alan kaynak koduyla 343 40 45, 40 45. 41 45. Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 20. Radyo Şenliği